Açık Radyo 94.9 Açık, Açık Dergi, dergi. Masumiyet Müzesi'ne hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk. Müzeyi bazen kendim anlatacağım, bazen de Masumiyet Müzesi adlı romanımdan cümleler okuyacağım size. Romandan okurken benim sesimle aşık kahraman Kemal'in sesini birbirine karıştırmayın diye, arkadan bu saat tıkırtısını duyacaksınız. 1974'te başlayan roman, baş kahraman Kemal'in uzak akrabası Füsun'a olan aşkını anlatıyor. Füsun, bir başkası ile evlenince, Kemal, onu bugün müzeye çevirdiğin bu evde, 9 yıl ziyaret eder ve sevgilisini hatırlatan her şeyi biriktirir. Füsun'un içtiği sigara izmaritlerini bile, Romanın 4213 İzmarit başlıklı 68. bölümüne denk düşen, sağımızdaki büyük vitrine şimdi değil dönüşte bakmak isteyenler, merdivenlerden lütfen yukarı birinci kata çıkabilirler. Orada Füsun'un içtiği sigaralar hakkında bir şeyler öğrenmek isteyenler, 168'i 168 tuşlayarak bu vitrinin hikayesini dinleyebilirler. Masumiyet Müzesi 5 katlıdır. Keskin ailesi 1974 ile 1999 arası bu binanın birinci ve ikinci katında yaşamıştır. Zeminde, eski arka bahçede müze dükkanını kurduk. Romanın her bölümünde anlatılan eşyaları, resimleri, müzede ayrı bir vitrin ve kududa romandaki sırayı izleyerek sergiledik. Bu binayı 1999'da satın aldığımda hem romanı yazmak hem de bu müzeyi kurmak vardı aklımda. Bu rehberde romanın bölümleri ve müzenin kutuları hakkında tek tek bir şeyler söyledim. Her kutu için önce bire sonra da kutunun numarasına basın lütfen. Önce bire sonra da kutunun numarasına. Bu bir roman değil müze olduğu için sıkılırsanız ilerleyip öteki vitrine lütfen geçebilirsiniz. Yerdeki zaman spirali müzemizin felsefesini özetler. Şimdi romanın birinci bölümüne denk düşen birinci kutuyu görmek için karşınızdaki merdivenlerden yukarı çıkabilirsiniz. ...mutlu ve eğlenceli bir gezi diliyorum size. Evet Açık Radyo veya Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Masumiyet Müzesi'ndeyiz. Masumiyet Müzesi'ni konuşacağız daha doğru söylemek gerekirse. Esra Hüsnü bizlerle beraber. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz bir kere daha. Hoş bulduk. Evet Orhan Pamuk'un sesinden galiba müze girişiydi az evvel bulunduğumuz yer. Evet. Masumiyet Müzesi Sesli Rehber uygulamasına başladı ve... Pamuk kendi sesinden bu sefer müzesini anlatıyor ziyaretçilere. Bu tamam. vesileyle sizlerle beraberiz. Kayıtlar için de çok teşekkürler. Ayrıca radyodan da duyurmamıza fırsat e, tanıdığınız için. E, galiba ilk aşamalarından itibaren düşünülmüş bir kısmıydı bu e, <gülüyor> ses katmanı. E, evet. Müzenin kısaca bahseder misiniz? Ne? Tabii. Neye, ee, şimdi müzenin tarihçesine geri dönersek. Ne, Masumiyet Müzesi 28 Nisan 2012 tarihinde açıldı. Hı -hı. Ee, şu an bir buçuk yılı geride bırakmış bulunuyoruz neredeyse. Evet. Ee, başından beri ses müzenin önemli bir parçası oldu. İstanbul'un sesleri. Çünkü Masumiyet Müzesi de İstanbul'un küçük bir e, müzesi aslında. Evet. Sadece bir roman müzesi değil, şehir müzesi olarak da görüyoruz müzemizi. En başından beri Orhan Bey, seslere çok önem vererek zaten ses tasarımcısı Cevdet Erek'le birlikte çalıştı. Evet. Cevdet'i müzemizde epey bir emeği var. Birlikte çok farklı sesler düşünmüşler aslında. Hı. Epey de bir çalışmaları olmuş. Fakat ne yazık ki bunun çok az bir kısmı. Müze ilk açıldığında, müze kutularında... Vitrinlerde hayata geçmişti. Ee, Sesli rehber fikri ortaya çıkınca biz ayrıca e, Cevdet'le de tekrar konuştuk. E, onun daha önce kullanamadığımız e, katkıda bulunduğu sesleri de rehberimize kattık. Evet. Ee, Kaç evet. kutu vardı toplam? Ee, şimdi şöyle romanın 83 bölümüne karşılık hı hı. gelen aslında 83 bölümü var müzenin. Evet. Sekiz tane kutumuz kırmızı perdeleri çekili olarak açılmayı beklemekte. Ee, onlar bizim yeni sergimiz hı hı. olacak ileriki tarihlerde. Hı hı. Ee, diğer kutularımızın hı. perdeleri açık. Evet ve bu kutuların hepsinde özel bir sesi var. Artık özel ee, Hepsi demeyelim. Hepsinde hı. değil. Ee, hariç epey mi? bir kısmında. Yok yani açık kutuların yani şöyle diyelim açık kutuların Üçte biri sesli kutular hı hı. ama biz sesli rehberde her kutu için Orhan Bey'in Türkçesinde tabii Orhan Bey'in sesinden İngilizcesinde ise Gregor Eneş ve Richard Hammer'ın seslendirmeleriyle ve Orhan girişi girişiyle birlikte e, farklı sesleri de kattık. Yani e, onun aslında bir istatistiğini tutmadık doğrusunu isterseniz <gülüyor> Tam, bilmiyorum. Ben dinledim, Şimdi dinledim. evet, <gülüyor> enteresan bir soru oldu. Buna bir geri dönüp <gülüyor> bunun da bir hesabını yapalım. E, fakat e, birçok e, şöyle diyelim e, müzenin içerisinde, hani ziyaretçi müzeyi gezerken Hı -hı. aslında farklı kutulardan gelen ama müzenin kendi içinden gelmiş gibi Hı -hı. bir rezonansı olan bir ee, sesler var işte vapur sesleri evet. martılar sokakta yüren insanlar top oynayan çocuklar hani İstanbul'da bağdaştırabileceğiniz <gülüyor> birçok ses zaten müzenin kendi içerisinde var. Evet şehirden toplanmış sesler çoğunlukla bu. Şehirden artefonda. doğru kesinlikle. Ee, uygulama başladı bu arada herhalde değil evet, mi? Evet uygulamayı 1 Ekim'de resmi olarak başladık. Hı -hı. Ee, aslında gizli gizli Eylül ayında da başlamıştık. İstanbul Viyana'yı da fırsat bilerek Viyana'yı e, kapsamında Viyana etkinlik olarak da duyurduk aslında. Evet. Bir ön önlansmanı olarak ama tamamıyla 1 Ekim'den itibaren Sessiz Rehber'e başladık. Dün itibariyle evet olarak. kesinlikle dün. Bir ses daha dinleyelim o zaman. Tabii ki. Dersiniz. 8 numaralı kutuya gidelim. O günlerin mutlu, neşeli ve rahat havasını ve imserliğimizi hatırlatan ilk Türk meyveli gazosu Meltem'in gazete ilanlarını, reklam filmlerini ve çilekli, şeftalili, portakallı ve vişneli ürünlerini sergiliyorum burada. Uluslararası büyük şirketler dünya pazarlarına hakim olmadan önce meyveli, kolalı, gazlı şişelenmiş içeceklerin batı dışındaki ülkelerde yerli şirketler tarafından taklit edilmeye çalışılması, hem milli ve geleneksel olma isteği, hem modern hayat arzusunun şakalarıyla yapılmıştır. Zaim'in Meltem gazozunun çıkışını kutlamak için davet verdiği Ayaspaşa'daki Ongan apartmanındaki dairesinin bir alt katında 1952 yılında bizler otururduk. Doğup hastaneden çıktıktan sonra bir apartman penceresinden ve diğer apartmanlar arasından gördüğüm ilk boğaz manzarası olduğu için olsa gerek, bu fotoğraf bende derin bir huzur ve zaman dışılıp duygusu uyandırır. 1950'lerde İstanbul'un nüfusu 1 milyon civarında olduğu ve batıllaşmış orta sınıflar zayıf olduğu için çocukluğumda bana İstanbul'da herkes birbirine tanırmış gibi gelirdi. Roman, müze ve kendi hayat hikayem dışarıdan bakılınca rastlantı gibi gözüken bu tür yakınlıklarla kurulmuştur. Evet aslında ilk duyduğunuzda hani ses enstalasyonu vesaire gibi bir yere gidiyor insanın kafası ama ses aslında bir nevi bir parantez açmış oluyor ve hani hem bir tarihin hem de bir özel hayatın bir katmanında romana eklemlenmesi maliyetine geliyor hani sırf şey bile değil roman okurken insanın kafasına gelen seslerden de öte aslında yeni bir şey açıldı evet aslında yani belki şöyle Demek daha doğru olur şimdi Cevdet dinliyorsa beni düzeltmesin <gülüyor> arayıp e, Cevdet'in ve Orhan Bey'in birlikte e, romana uygun bularak Orhan Bey'in isteğiyle Cevdet'in e, düzenlediği sesler diyelim Hı -hı. E, ama bir de Cevdet'in bir ses tasarımı var. Şimdi kapalı olan kutularımızda 75'ten 79'a o kutularda hı hı. bu ses tasarımını duyabiliyorsunuz. O cevdetin bir işi. Evet. Ama bunun dışında zaten kullandığımız başka parçalar da var. Şimdi de dinlediğimiz aslında Meltem gazozları da Nilkara İbrahimgil bestesi. O da müzenin bir destekçisi olarak evet. bu besteyi Meltem gazozları için yapmış. Evet. Bir iki kayıt daha dinleyeceğiz zaten ama son hı hı. bu ikinci bölümde de belki bu ilk bir sene nasıl geçti, izleyici nasıl oldu, evet. siz epey yakından takip etme imkanına sahip oldunuz. <gülüyor> epey, <herhalde>. evet. <gülüyor> e, şöyle, e, aslında ben müzeyi Temmuz 2012'de devraldım. Hı hı. E, son bir yıl oldukça hareketli geçti. Öncelikle tabii ki çok şanslıyız Orhan Pamuk ismi dolayısıyla. Müze oldukça tanındı kendisini duyurabilen ve gösterebilen bir müze oldu ve ziyaretçi konusunda da çok şanslıyız edebiyat evet. severler müze severler ve %60 bazen %70'e yakın uluslararası ziyaretçilerimiz var ilk yılı oldukça keyifli bitirdik. E, birinci yıldan sonra ise biraz müzeye yeni katkılar yapmaya odaklandık yani müzenin görünürlüğü sağlandıktan sonra <gülüyor> sesli rehber de bunun bir parçasıydı evet. ilk kez e, bir müze broşürümüz oldu Ayşe Kara Mustafa tasarımıyla <gülüyor> e, sesli rehber kullanım kılavuzu hazırladık bunlar bizim için büyük <gülüyor> adımlar oldu. Ee, müzenin içinde bir teşekkür duvarı hazırladık. Müzeye katkısı olan çok sanatçı, tasarımcı, oldukça büyük bir ekip hı hı. var. Çünkü dört yıllık bir sürece yayılıyor evet, müzenin kesinlikle. hayata geçişi. Ee, müze, küçük e, müzeler için olan bir manifestosu var Orhan Pamuk. Hı hı. Müzenin da olan şeylerin e, masumiyeti kitabında da e, bunu evet. yazıyor. Onu müzeye taşıdık. Hani bu gibi müze yaptığımız küçük katkılarla evet. müze biraz daha gelişti. Hani biz de onun bir parçası olarak e, bugüne kadar geldik. Büyük bir ekiple. E, evet. Büyük bir ekip demeyeyim. küçük bir ekip <gülüyor> <katkı> <gülüyor> müzenin kurulum ya katkı katkı sağlayan. Evet. evet, çok büyük bir ekip var <gülüyor> tabii ki. E, ama müzenin yürütücü ekibi şu an çok küçük. Darbik Ama müzemiz de, işte. de küçük. Evet. Küçük bir ekibiz. Hani müzemize uygun olarak devam hı hı. ediyoruz. Evet. Çukurcuma Caddesi, Dalgıt Çıkmazı. Dalgıt Çıkmazı. No, iki. Dalgıt Çıkmazı sokağı değil. Çıkmazı dedin. <gülüyor> i̇ki sokaklar evet Dalgıt Çıkmazı. <gülüyor> evet. No 2. Eser var mı sonunda? Daha bir sürpriz beklemeli miyiz? Ben biraz onu... Sürpriz aslında ediyorum. olacak. Ee, Sesli rehber bizim için aslında müzenin belki de açılışında da ee, olması gereken hani hı hı. temel bir ihtiyaçtı ee, çünkü e, müzenin ziyaretçileriyle iletişim kurması çok önemli e, bugün ondan e, bahsediyorduk aslında başka bir ziyaretçimiz de diğer müzelerden farklı olarak masumiyet müzesi e, sıradan insanları anlatan bir müze ve hı hı. bunu sıradan günlük yaşam eşyalarıyla anlatıyor hı hı. E, o yüzden ziyaretçilerle duygusal bir ilişki kuruyoruz yani evet. bizde bir kurumsal müze uzaklığı yok ya da sanat eserlerinin yarattığı bir korku alanı yok bir nevi. <gülüyor> ee, bizim enselasyonlarımız e, ziyaretçilerle daha direkt temasta ve sesli Rehber de bunu güçlendirdi aslında. Kesinlikle. Ee, hani romanı hatırlamayan yaza <gülüyor> e, enselasyonla ilgili farklı bir fikir duymak isteyen ziyaretçiler için Orhan Pamuk'un anlatımı çok keyifli oldu. Ee, bunun dışında tabii demin bahsettiğim ...kapalı perdeli kutularımız var. Sürpriz galiba. Ee, evet, benim için... E, ...en... E, ...bozulmasını istediğim sürpriz o. <gülüyor> Sizin için de mi sürpriz? Ee, evet, benim için de sürpriz. Çünkü müze yapım aşamasında... ...ekibin parçası değildim. Hı -hı. O yüzden benim için de yeni bir aşama Hı -hı. olacak o. Ama onun için tabii Orhan Bey'in... ...yeni romanının bitmesini bekliyoruz. Biraz daha sabredeceğiz. Çünkü... E, tabii ...müzenin hem sanatçısı hem küratörü... Hı -hı. ...Orhan Pamuk. Hani. Evet. Ee, gelmeyenler için de aslında bu enteresan bir not olabilir. Çünkü müzeye gelmeyen birçok ziyaretçi müzeyi daha çok bir e, romanın hayata geçtiği bir müze olarak görüyor. Hı hı. Ama e, müzenin kendisi aslında büyük bir iş. Tek başına bir iş. Hı hı. Tek evet. başına bir harikalar kutusu. O yüzden bir... gelmeyenleri de en kısa sürede evet. bekliyoruz. Büyük bir koleksiyon aslında orada Rampum'un çok uzunca yıllar peşinde olduğu. Evet doğru bir, bir, e, ve koleksiyon. o koleksiyon bir hikaye anlatıyor aslında. Tabii ki e, edebiyatın bir parçası aynı anda müze ama hı hı. E, ben müzeyi tek başına görsel sanatlarda da oldukça güçlü olarak görüyorum. Evet. Hani müzenin kendisi en büyük harikalar kutumuz diyebiliriz. Evet. Galiba bir kutuda yurt dışına çıkmış değil mi sergilenmek üzere? Evet e, öyle, bir, öyle bir doğru aslında bir yıldan bahsederken onu hı hı. atladım. Londra Tasarım Müzesi hı hı. de sergilenmek üzere bir kutumuzun replikasını gönderdik. Hı hı. 14 numaralı kutumuzun Londra Tasarım Müzesi'nin her yıl düzenlediği bir tasarım ödülleri oluyor hı hı. ve çok farklı kategorilerde. Masumiyet Müzesi mimari kategoride aday gösterildi aslında oldukça interesandı hı hı. Hı hı. ve adayların yer aldığı bir sergiye de katıldık. Geçtiğimiz Mart'tan Temmuz'a kadar evet, harika. sergideydik. Evet. Evet. evet, şimdi sesli rehberle başka türlü bir ilişkiye girdi. Masumiyet müzesi. artık okuyucusuyla, dinleyicisiyle ya da evet. daha da eklenebilir bundan sonrasında bilemiyorum. Yeni kutuları da göreceğiz açıldıkça galiba duyacağız. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür Sersin. ederim. Bir iki sesimiz daha vardı evet, seçtiğimiz daha var. fazlası için az evvel verdiğimiz var. adrese gitmeniz gerekiyor. Sizi bu seslerle baş başa bırakalım. Gecenin sonuna kadar ağzımı bıçak açmadı. O sırada yaşadığım şeye başka pek çok dilde de kalp kırıklığı denildiği için burada sergilediğim porselenden kırık kalbin müzemize gelen herkese acımı iyi anlatacağını düşünüyorum. Yaz sinemalarına, sinema bahçelerine kırılan kalbimizin masalını seyretmek için gideriz. Eşyalara bakıp hatıralarımızı bir film gibi yeniden görmek mümkün müdür? Masumiyet müzesi bunun mümkün olduğuna, yani eşyaların sihrine inananlar tarafından yapılmıştır. Bize ilham veren şey, Kemal'in eşyalara olan inancıdır. Bu koleksiyoncu tutkusundan da başka bir duygudur. Asıl isteğimiz şeylere bir fetişiz gibi sahip olmak değil, onların sırrını anlamak. Bu sonbahar gecesinde sinema kalabalığının bakışında hissettiğimiz umudu biz de kendi kalbimizde taşıyoruz. Ruhumuz şeylere odaklandıkça dünyanın bütünlüğünü kırık kalbimizde hissediyor ve acılarımızı kabul ediyoruz. Romanın ani bir ilhamla bir gecede yazdığım bu şiirsel bölümünü çok severim. Müzenin bu noktasına gelen ziyaretçi, temiz iş böcek pompasının fısfıslarını, bekçinin düdüğünü... Bozacı'nın, sokaktan geçen insanların seslerini işitebilir. Masumiyet Müzesi, olayların geçtiği yıllarda İstanbul'da yaşayanların işittiği sesleri de korumayı amaçlar. Açık Dergi